İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin hazırlayıp sunduğu Söz Küçüğün Çocuk Hakları Programı'na hoş geldiniz. Ben Beren Kayalı, bu haftaki programı birlikte gerçekleştireceğimiz arkadaşlarım, Emrah Kırımsoy, Şayla, Şayla Uran ve Zeynep Kılıç ile birlikte burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ilk programımız hepimizin ilk radyo programı deneyimi. Bir miktar heyecanlıyız ama heyecanımız daha çok bizim için önem taşıyan bir iş yapıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Sözküçüğün Küçüğün Çocuk Hakları Programı'nın uzun soluklu, hem bizim için hem de siz dinleyicilerimiz için bilgilendirici ve keyifli bir program olması için umut umudumuz var. Bugün ilk programımızın olması nedeniyle kendi kendimizi konuk etmek istedik. Hem Çocuk Çalışmaları Birimi'nin hem de Söz Küçüğün Programı üzerine sohbet etmek, sizlere kendimizi tanıtmak istiyoruz. Bu noktada ilk sözü Çocuk Çalışmaları Birimi Koordinatörü Şaylan Oran'a bırakmak istiyorum. Şaylan bize kısaltma haliyle ÇOÇA'dan bahsedebilir misin? Birimimiz hangi amaçla kuruldu ve ne tür çalışmalar yapıyoruz? Teşekkür ederim Beren. Ee, önce ÇOÇA diyelim çünkü herkes ÇOÇA'yı çok sevdi. İlk Emrah'ın fikriydi bu ÇOÇA kısaltmasını kullanmak. ÇOÇA, çocuk çalışmalarının kendi aramızda önce kullandığımız sonra yaklaşık son zamanlarda herkesin paylaştığı kısa adıyla ÇOÇA. Ee, aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin e, yaklaşık 10 senelik e, çevreyle ve e, içinde bulunduğu yerel toplulukla yakın ilişkisinden doğan bir birim bu. 4-5 senedir de, son 4-5 senedir de sivil toplum çalışmaları araştırma eğitim birimi ardından gençlik çalışmaları biriminin e, eklenmesiyle farklı alanlarda... E, Üniversitenin bilgi birikimini çeşitli sivil toplum örgütlerinin yer, sahadaki birikimiyle birleştirip yepyeni bir çalışma ortamı ve araştırmalar ortaya çıkartmak üzere yapılandırdığımız bir birimdi başından itibaren o kadar çok insanın katkısı olduk ki bu birim için Neticede de şöyle bir ortak amaca geldik Tüm çocuklar için fırsat eşitliği yaratmaya yönelik veya fırsat eşitsizliğini azaltmaya yönelik araştırmalar projeler ve çalışmalar yapalım bunu da 3 ayak üzerine temellendirelim dedik Bu üç ayakta araştırma, ee, güçlendirme programları ki bu güçlendirme programları hem çocuklarla hem çocuğa değen her türlü kurum, kişi ve kuruluşla. Anne babalar, eğitmenler, e, sivil e, sosyal hizmet uzmanları e, ve e, şu anda ismini anamayacağımız çeşitli e, çocuğa değen herkes diye bir diğer ayak da aslında e, tüm bu çalışmaların uzun soluklu ve tekrarlanabilir, uygulanabilir modeller olabilmesini sağlamak üzere modelleme e, ayağımız. E, bütün bunları yaparken de e, temelde e, mümkün olduğu kadar, her aşamada mümkün olmuyor ama mümkün olduğu kadar çocuğun katılımıyla yapmak ve çocuk haklarını hem çocuklar için hem de yetişkinler için yaşanabilir ve uyguna uygulanabilir e, kılmaya sağlamak. Dolayısıyla tüm çalışmalarımız ilke edindiğimiz şey e, birimin e, işbirliğinin yapması, çocuğun katılımı ve e, çocuğa her alanda öncelik vermek ve bunu da e, farklı kurumların da e, kültürü haline getirmeye sağlamak kısaca böyle söyleyebilirim ama hem Emrah hem Zeynep de birimin en başından beri var olduğu için eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü size bırakabilirim. Aslında ben sana bir şey sorarak belki biraz Peki. daha açayım. Çünkü hani çok kısa bir özet yapsın aslında. Birimizin çalışmaları hakkında ama çok kocaman da şeyler söyledim bir yandan tabii. Bir kere şeyi sorayım ne kadar zamandır çalışıyoruz? Biz biraz ondan bahsedebiliriz belki. Bir de bütün bu söylediklerini hayata geçirmek için somut olarak ufak tefek neler yapıyoruz bu aşamada? Birazcık belki bundan da bahsedebilirsen daha şey olur açıklayıcı olabilir herkes için. Tabii çok çok yeni bir birim. E, düşüncesi aslında Ağustos 2007'de başladı. E, ekibi kurmaya 2007, Eylül 2007'de başladık. İlk etkinliğimiz ise 20 Kasım Çocuk Hakları e, Günü dolayısıyla Eyüp'teki 6 İlk Öğretim Okulu ile birlikte e, bir e, etkinlik düzenlemek oldu. Bunu da önümüzdeki senede 2 e, veya 3 güne çıkarmayı ve çocuk hakları şenliğine dönüştürmeyi düşünüyoruz. E, i̇kinci bir başladığımız çalışmada e, Boğaziçi Sosyal Politikalar Forumu, e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çoça Çocuk Çalışmaları Biriminin ortaklaşa e, yürütmeye başladığı bir e, yoksulluk ve yoksunluk araştırması. Temelde aslında Türkiye'deki... E, Çocuğa, çocuğun yoksulluğuna e, yaklaşım kavramsallaştırmaya çalışmak ve bunun göstergelerini e, hazırlamak olacak. Böylece özetleyebiliriz araştırmayı. E, Eyüp bölgesinde Eyüplü çocuklarla birlikte de çalışmaya başladık. Çeşitli atölyeler e, başladı. E, drama atölyesi, ritim atölyesi, e, Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden bir arkadaşımız var. Onunla birlikte çalıştık. E, Şuna ne deniyor? Juggling <gülüyor> yapıyorlar, top çevirme. Dolayısıyla diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, Eyüp'teki e, çocuklar ve gençler sıklıkla Santral İstanbul'a gelmeye başladılar. Ve de bizim en başından beri, birimin en başından beri bizle beraber olan Aysel ve arkadaşları var. Aysel'ler de fidan günlüğü projelerine başladılar. Birkaç hafta evvelde hep birlikte okulun bahçesinde fidanları ektik. Yaklaşık 11 tane de fidan ektik. Dolayısıyla hani onların projesini hep diyoruz ya uzun soluklu ve onlarla birlikte yaşatmaya çalışmak bir tanesi de buydu. Başka hani söyleyebilirim. Bir tanesi de açık radyodaki bu programımız. <gülüyor> <gülüyor> Atladığım bir şey var mı Zeynep veya Emrah? Hı? Yok yok ama belki ben bir şey ekleyebilirim. Özellikle çocuk çalışmaları biriminin aslında Dayanağını oluşturan Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmenin yaşama geçirilmesinin bir aracı aslında. çocuğun da faaliyetleri çocuk haklarının ki işte yaşama ve gelişme ayrımcılığın önlenmesi çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etmeleri yani katılım katılımlarının sağlanması bir de onların her konuda ...planlama yaparken öncelik ve değer verilmesi konusundaki çalışmaları güçlendirmeye yönelik aslında çocuk hakları bir çerçeve sunuyor diyebilirim. Türkiye'nin de bu sözleşmeyi 95 yılında resmi gazetede yayınlamasıyla bazı taahhütlere de giriyor. Ve bunlardan biri de çocuğu aslında bu sözleşmedeki maddelerin yaşama geçirilmesiyle ilgili çalışmalara destek vermeye çalışan bir üniversite tarafından desteklenen ama şu ana kadar bütün çalışmalarını da çok güçlü bir gönüllü katkısıyla sürdüren bir birim. Bu yüzden de çok enerjik, çok yaratıcı, çok aktif bir ekibi de var. Bu ekibin de bir üyesi olmak bence çok heyecan verici. Ben de kesinlikle ayrı fikir diyeyim. Özellikle Şayla'nın çocuklarla birlikte giderek daha fazla artan çalışmalar yaptığımızdan bahsetmesinden sonra bu tekrar böyle bir heyecanlandırdı beni. Çünkü asıl hedefimiz biraz böyle bir şeydi. Ee, belki şu an noktada şundan da bahsedilebilir. Ee, bu radyo programını yapmaya başlama noktamızdan itibaren de çocuklarla birlikte... E, kurgulamaya çalıştık. Beren'in bize çok büyük e, desteği oldu bu noktada. E, dolayısıyla aslında birazcık da onun sayesinde bu program ilerliyor diye düşünüyorum ben. E, ve bu ilkeyi hani ilkelerimizin en temelinde çocuk haklarını savunmanın yanı sıra çocuklarla birlikte çocuk hakları için çalışmanın e, bizim en temel ilkemiz olduğunu belki bir kez daha söylemek gerekiyor. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum <gülüyor> ve bu programı yapmaktan. Ee, aslında isterseniz birazcık bundan sonra biraz programdan bahsedeceğiz. Radyo programından ama ona geçmeden önce bir kısa ara verelim. Bir e, parça dinleyelim. O parçayı da Beren seçti bizim için bu hafta. Ee, her hafta öyle yapar mıyız bilmiyorum ama bu ilk programımız Beren'i seçti, Beren seçti şarkıyla ile ilerleyecek. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Pushing us into self Şimdi kendimden bahsetmek istiyorum azıcık. Darüşşafaka İlköğretim Okulu'nda 8. sınıfta okuyorum. Çocuk haklarından bahsedince bizim okulumuz yani eğitim eşitliği yani eğitim fırsatlarından bahsettik. Bizde de okulumuzda bununla ilgili tabii ki çalışmalar yapılıyor. Hatta geçen sene bilgisayar günleri düzenlendi. Bilgisayarla hiç tanışmamış, hiç bilgisayarı görmemiş çocuklarla birlikte... Etkinlikler yaptık onlara bilgisayar en azından basit olarak da olsa bilgisayar kullanmayı, bir Word programında yazı yazmayı, Excel'in ne işe yaradığını, PowerPoint'te sunum hazırlamayı öğrettik onlara. Ve e, bu çalışmanın içinde yer aldığım için ben de mutluyum. Çünkü e, bir taraf çok iyi yaparken bunları bilirken e, aynı yaştaki insanların bunu yapamaması tabii ki herkesi çok etkiliyor, beni de çok etkiliyor. Bu yüzden geçen sene Aldığım rol ya da içinde bulunan benim de hoşuma gitti Bu yüzden bu yönde yapılan çalışmalar e, ve bu programda olmamdan da mutluluk duyuyorum. Böyle diyeyim yani oradan da birazcık programa geçelim isterseniz evet. biz bu programı niye yapıyoruz? nereden geldi bu fikir başladı? Nasıl başladık? Hikayemiz ne oldu? Emrah bize bundan biraz bahsedebilir. Hı hı. Ee, aslında programın hazırlık çalışmaları Çoçan'ın da kuruluş çalışmalarıyla paralel bir şekilde gitti. Ee, Çoçan'ın çalışmalarını planlarken tabii birçok fikir geldi ve bunla, bunlardan biri de ee, Çocuklarla birlikte yapacağımız etkinliklerden biri olan bir radyo programının oluşturulmasıydı. Emrah çok fazla çocukların katılımıyla veya çocukların yer aldığı kendilerini ifade edebildikleri veya imkan olan programlar çok fazla yok değil mi ben mi bilmiyorum çok çok yoksa? fazla yok Hı -hı. yani programlarda tabi çocukların davet edilmesi başka bir şey hani orada aslında tamam. Sem, sem dışarıdan bakıldığında bir katılım olduğunu söyleyebiliriz ama daha çok bir konuk, yönlendirici veya dahil edici işte rolleri olmuyor. Aslında bu noktada mesela belki biraz katılımın ne olduğundan bahsetmek gerekiyor. Yani katılım hani kamusal alanda her yerde... Evde, sokakta, okulda, yaşadığımız çevrede, dahil olduğumuz kurumlardaki işte mesela eğitim sistemi, sağlık sistemi. Yani aslında kamusal yaşamın her alanında karar mekanizmaları başta olmak üzere etkin ve etkili bir şekilde yer almak olarak tanımlanıyor. Ve yani hani katılıma biraz daha odaklandığımızda da demokrasinin temel ilkelerinden biri olduğu için çok daha fazla bir anlam kazanıyor. Ee, yani katılım olmayan bir e, sistemde o zaman e, başka bir rol oluyor insanların. Ve burada da hani... E... Her insanın, her çocuğun zaten hani çocuk haklarında insan haklarından ayrı tutmak e, doğru değil. Biraz daha özel ama belki biraz sonra onun nedenine odaklaşabiliriz. E, her çocuğun da bir yurttaş olduğunu ve kendi ilgilendiren konularda söz e, söylemesi gerektiğiyle ilgili yaklaşımın değişmesi gerekiyor. Farklı katılım yaklaşımları var. E, yani biz de belki kendi çocukluğumuza döndüğümüzde nerelerde katıldık, nerelerde kendimize ait hissettik, dahil hissettik diye baktığımızda... E, yani... Çok farklı ıı, örnekler verebiliriz. Mesela aklıma işte geçen de 23 Nisan... Geçti tekrar 23 Nisan'da aslında çocukların bayramı çocuklar için oluşturulmuş bir gün. E, fakat genelde oluşturulan etkinliklerde e, önceden onlara verilmiş bir rol var ve onlardan bu rolü yerine getirmeleri bekleniyor. Ama aslında hani o günün nasıl tasarlanması neler yapılması gerekiyor onları mutlu edecek ne, ne olabilir diye önceden kurgusuna çok dahil olamıyorlar. Ve bu yüzden aslında ben bazen... E, bu gibi şeylere mış gibi yapıyoruz yani katıyoruz hı hı. dahil ediyoruz ama böyle mış gibi yapma yaklaşımımız çok fazla yani bizim kastettiğimiz katılım aslında bu değil katılımın gerçek anlamda işleyebilmesi için bir kere eşitler ilişkisi olması gerekiyor yani tarafların birbirlerine aynı düzeyde yuvarlak masa etrafında oturuyor olabilmeleri gerekiyor. Hani mesela bizim programımızın başlığı da söz küçüğün dedik. Bu da biraz söz büyüğün, su küçüğün hı hı. E, biraz tersine kelimesine biraz gönderme yapmaya da çalışmıştık bu ismi seçerken. Yani burada aslında o hani yukarıdan bakma veya işte hani çocuktur bilmez gibilerinden bir yaklaşım değil. Eşit bir şekilde aynı masa etrafında konuşuyoruz. E, i̇ki tarafında böyle taraf olarak Altını çizmek gerekiyor çünkü hani birçok e, ihlal edildiği için hı hı. ikimizin de katacağı noktalar var diye bir eşitler ilişkisi kurmak gerekiyor. Bu en başta hitaptan bile başlıyor mesela. Bir başka konuda mesela çocuklara inanmak, onların yapabileceklerine, potansiyellerine, hani çocuktur yapamaz, biz daha iyi yaparız diye bir yaklaşımdan uzak tutmamız gerekiyor. Bu belki sadece çocukların o anki durumlarıyla ilgili değil, gelişimlerini hı. de çok e, etkileyen ve yönlendiren bir katkı oluyor değil mi? Yani özellikle çocuğun birey olarak yetişmesi ve kendine güvenen birey olarak yetişmesi Çocukluk döneminde nasıl bir e, çevrede, nasıl bir yapıda, nasıl bir e, dahil olma olmama durumuyla büyüdüğüyle çok ilişkili bir şey. Çocuk büyüyünce içine kapanık birisi olabilir. Yani çekingen, yani insanlar arasında konuşmayı sevmeyen böyle bir eziklik hissedebilir. Çünkü ailesi ona sen yapamazsın, sen edemezsin deyip onu kenara attığı sürece o da yani içten içe ben yapamam zaten diye düşünecektir. Bu yüzden bence de böyle bir şeyin yapamaması gerekir. Kesinlikle bir başka mesela katılım ilkesi katılımın sağlanmasına yönelik ilke de e, süreçte ayrımcılığın tamamıyla e, önlenmesine yönelik e, önlemler almak aslında hmm. e, özellikle mesela. Nasıl dahil ediyoruz? Kimleri seçiyoruz? Kimler dahil oluyor? işte sesi güzel olan mı geliyor? işte yüzü güzel olan mı geliyor gibi. Aslında burada çocukların katılımını sağlarken de o ayrımcılığın önlenmesi yönelik önlemler almak lazım. Yani yalnızca hani yetişkinler ve çocuklar arasında eşit bir ilişki değil, çocukların kendi arasında da eşit ilişkiyi katılmaya kesinlikle gayret etmek gerekiyor. Bir başka e, ilke de gönüllülük ilkesi. Yani e, gönüllü olmadan bir katılım sürecini e, başlatmak mümkün değil. O yüzden de hani tekrar 23 Nisan etkinliklerine gönderme yapacağım ama hani verilen rolü yerine getirmek bir e, katılım, katılım sayılmıyor. Yani orada hani mış gibi yapmaya Çok daha fazla kaçıyoruz ve katılmamayı seçmek de bir e, katılım biçimidir. Bunu bilmek lazım. Dör, tabii. Hı -hı. Her şeye katılmak zorunda da değiliz aynı Hı -hı. zamanda. Ama bize böyle bir ortamında sunulması gerekiyor sanırım Kesinlikle. Belki buradan programa da geçebiliriz. Hı -hı. Ee, yani aslında Söz Küçün Çocuk Hakları programı yetişkinlerin başlattığı bir katılım modeli aslında hani bir oturup çocuklarla ilgili konuların gündeme getirilmesi ve çocuk katılımın gerçekleşmesine yönelik bir program tasarlaması gene yetişkin bir ekip tarafından başlatıldı. fakat daha sonra koşarak bu çocuklardan danışmanlık alınmaya çalışıldı ve sürece dahil olup olmamak istemedikleri soruldu. Bu aşamada da zaten biz Berenle de bir araya geldik. O da gönüllü oldu katılmaya. <Gülüyor> Ve bu şekilde de aslında programın kurgusu oluştu. İlk çalışmalar Eylül 2007-Eylül ayında başladı. Ee, şu anda askerde olan Nehmet'in arkadaşımızın, Nehmet'in yemiş. Ee, tezini <gülüyor> yazmaya, yazmaya çalışan Ayşe, <gülüyor> Ayşe Beyazova'nın büyük böyle katkısıyla... ...bir taslak oluşturulmaya çalışıldı ve süreç içerisinde birçok kişi dahil oldu. Şimdi ekibimiz aslında 6-7 kişiyi buldu bizlerle hep birlikte. O yüzden bunun da ben gelişeceğine de inanıyorum. Yapmaya çalıştığımız aslında çocukları susturarak ileride söz sahibi yapmanın mümkün olmayacağını... ...onlara bir şekilde paylaşmak ve katılımın ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak... Burada da hem bu programda özellikle çocukların çocuklarla ilgili konuları gündeme taşıyarak bu alanda çalışan farklı insanları da davet ederek özellikle bir çocuğun onurlu, saygın, eşit ve adil bir şekilde yaşaması ile ilgili aslında görüş alışverişinde bulunmak ve hani bu doğrultuda da, doğrultuda da çocuklarla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını, birimleri de birbirinden haberdar etmeye çalışmak ana amacı. Programın e, gözettiği ilkelerin başında e, çocuğun hak sahibi birey olduğu yaklaşımı var. Burada da aslında e, çocuk haklarının yaşama geçirilmesine katkıda bulmak amacıyla e, on onların tekrar dahil olmasını sağlamaya çalıştık. Ve e, önemli olan da bu süreç içerisinde onların bir araç Olarak değil bir amaç olarak gözetilmesini sağlamak. Aslında kurulmasını istediğimiz hani sistemi diyelim çocuklarla ilgili Hı -hı. olarak biz bu programda ve tabii da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ee, umuyoruz da başarılı olacağız. Daha yolu çok başındayız. Ee, başından beri söylediğimiz gibi ama e, şimdi Emrah'tan lafı devralarak ben de birazcık e, bütün bu ilkelere bağlı olarak ne gibi konuları ele alacağız bu programlarda Ondan bahsetmek istiyorum. Genel olarak programımızın akışından bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Aslında çocuk hakları başlığından hareketle çocuk haklarının içinde yer alan çeşitli temel konular üzerine konuklarımız olacak. Ve onlarla bilgi paylaşımında bulunacağız. Mesela eğitim alanında, sağlık alanında, hukuk ve adalet alanında, katılım alanında ve buna benzer olarak sanat, edebiyat vesaire gibi konularda... Çeşitli konukları çağırmayı planlıyoruz her hafta. Ve her hafta e, onlarla işte çeşitli bilgileri paylaşmak hedefindeyiz. Aynı zamanda... Küçük bazı bölümlerde olmasını planlıyoruz e, programımızda. Gerçekleştirmek istediğimiz şeyler var. Mesela bunların başında her konuyla bağlı olarak birer "Bunları biliyor muydunuz" programı e, bölümü gerçekleştirmek istiyoruz. E, ülkemizden konuyla ilgili çeşitli verileri, istatistikleri, bilgileri paylaşmak istiyoruz bu alanda. E, bir başka bölüm mesela e, ben çocukken. Başlığını taşıyor Onun kurgusunu yapıyoruz Umuyoruz önümüzdeki haftadan itibaren onu gerçekleştirebileceğiz Sizlerin de tanıdığı Bizlerin de tanıdığı Çeşitli ünlü kişilerden Diyelim Çocukluklarına dair bilgiler alıp Bunların aslında çocuk hakları için ne anlama geldiğini Birlikte paylaşmak istiyoruz Buradan da amacımız Yaşarken nelerin farkında değiliz? Aslında haklar ne kadar hayatımızın içine giriyor ve biz onları ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Ne kadar ihlal ediyoruz aslında bir yandan da belki? Bunları sorgulamak ve birazcık e, kendi hayatımızdan hareketle çocuk hakları üzerine düşünebilmeyi sağlamak. E, bir, e, bir de tabii şöyle bir şeyler de yapmayı hedefliyoruz. Gündemi takip ederek gazetelerden haberler okumak değil mi Emrah? Bu özellikle evet. çok önemli bizim açımızdan. Çünkü çeşitli her gün muhtelif e, olaylar, hikayeler Kesinlikle. karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Hı -hı. Yani orada özellikle belki e, değinebileceğimiz bir konu da medyanın da çocuğa yaklaşımı nasıl olduğu olacaktır. Evet, özellikle medya konusunda e, ağırlıkla durmayı hedefliyoruz. E, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar galiba bugün. Beren istersen e, sen açtın programı, sen kapat. Ben daha konuşmak isterdim tabii ki ama süreniz kısıtlı. Bu yüzden de ee, şimdilik bu kadar diyoruz. Biz her hafta perşembe günü saat 11'de buradayız ve sizleri de programımıza bekliyoruz.